Vakit yatsı Gün çoktan öldü Güneş ışıklarını topladı Şimdi gece hükmediyor aleme Güneşin saltanatı bitti Işıklar tükendi ufuklarda Renkler ellerini çekti eşyadan Gül soldu Gün soldu Göğe yöneldi gözler Bakışlar karanlığa bulandı Şimdi hatırla ki sen de unutuşun o kara gecesine yuvarlanacaksın. Sadece adın kalacak geriye. Belki bir mezar taşı hatırlayacak seni. Belki o da unutacak. Düşün ki unutuşun koyu karanlığı çökmüş üzerine. Yokluğuna çoktan alışılmış. Unutuluşun hepten kanık sanmış. Kimsenin özlediği bile değilsin artık. Gece, gece, gece Sabaha çok var Işık uzaklarda Yokluğun gecesinde Adın bile unutulmuşken Kimden medet umarsın Sor kendine Kim sana Hiç yoktan hayat vermişse Kurumuş kemikleri Toplayıp dirilten de O elbette Hiç akşamı olmayan bir sabaha Uyanmak üzere girdin Ölümün gecesine Kendine söylesene Söyle kendine Söyle kendine ki Çoklarının seni unuttuğu bu gece Herkesi unutup Sen de onu hatırla Söyle kendine ki Çoklarının ışıklara kanıp Sahte renklerin kuyularına daldığı bu gece Rabbini an Rabbine kan Rabbine uyan Şimdi yatsı vakti Ve şimdi ya tsunami var